Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestahedü. E'ûzu billahi min şurûri ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillehu felâ mudille leh ve mâ Ve illallah Ve ve ve ve Yaa insanlara Tukurabbımlı, kılı kılakımın nefsine ve hayrel hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuha ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaltin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Men salla aleyhi salaten sallallahu aleyhi biha aşra. Evet bugün inşallah İmam Müslim sayığında kitabul iman İman bölümünde 9. Baba başlayacağız. 4 tane rivayet var babımızda. babu delil ala sıhhati İslami men hadaruhul mağut Mâlem yeşra'fin nez ve huvel ghargara ve neshi Cevazil istiğfar lilmüşrikin. Ve delili ala enne men mâte aleşşirki. Fe huve fî ashabil jahîm. Ve lâ yunqiduhu min zâlike şey'un minel vesâil. Evet. Karimiz. Ali o zaman şöyle yakına alalım seni biraz. Evet. Dokuzuncu bak. Bab başlığımız uzun. Tabii. Galat Nevevi Babu Delili Ala Sıhhati i̇slam İslam burada muzaf değil mi? Ala Sıhhati İslami ı Menhadarol Mevt. Yani burada muzaaf. Muzaf ile de cümlesi. Evet. Madem yeşra finnez e ve huvel ve, ve, ve yun yun -kızuhu, yun -kızuhu evet poku tercümesini ölmek üzere bulunan bir kimsenin müslümanlığı kabul etmesinin sayı olduğuna delil babı. Tabi e, nokta nokta koyduğu için bab başlığı uzun. Gönül isterdi ki bab başlığını tam versin. Çünkü bab başlığı içindeki hadislerden müteşekkil değil mi? Onları fıkhından müteşekkil. Ne diyor İmam Nevi Rahmetullahi Aleyh? bab delil ala sahati İslami men hadarahul muhut. Evet. Ölümü Gelen insanın Ölümü gelen insanın İslamının Sayı olacağına Dair delilin Babı Ölümü gelen insanın Ölüm Çatan insanın Evet İslamının sıhhatini Gösteren Delil babı Peki nasıl olursa malem yeşra يَشْرَى فِي النَّزْءِ وَهُوَا Tabi ne demek bu? Ölüm geldi. Ölüm geldiği zaman, ölüm geldiği zaman bir hal var. O da ney? سَكَرَاتِ الْمَوْتِ dediğimiz. Ölümün son anları. Vurgunluğu, vurması, canın çıkma anı. İşte diyor ki İmam Nebevi, Neze yani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 Yasak olmadığı için böyle bir şey talep etti ama yasak gelince o talebini zaten ne yaptı? Bıraktı. Hani ortada bir yasak vardı da bile bile o yasağı çiğnedi değil yani. Ne o demek. Ve delil yani babu delil yine ala ennemmen ale aleşşirk kim ki şirk üzere ölürse fevve fi ashabil cahim cehennem ashabı arasında olduğuna dair delil babu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 وحدثني حرمنا توبني يحيى التجيدي قال اخبرنا عبد الله بن مهدي قال اخبرني يونس بن ابي شهاب قال اخبرني سعيد بن مسيد عن ابيه قال لما خدرت ابا طالب الوفات جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد انه اب جهل ان عبد الله ابن ابي اميه بن ebni Mughira feqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ummi kul la illa Allah kelimeten eşheduleke biha in Allah feqala Ebu Jehl bi Abdullah ibn Ebi Umeyye ya Eba Talibin fatrahab an milleti Abdil Muttalib felem yezen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'riduha aleyh ve TİLKEL MAKALETE Hattâ kâle Ebu Talibin Âkhire mâ kellemehum Hû ala milleti abdil muttalib Ve eba en yekule la ilahe illallah Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ema vallâhi le estağfirenne leke mâlem enhe anke Mâlem Bir daha oku Mâlem enhe Unhe meçhul. Hmm. Ma'a hunhe anke fe enzelallahu azza ve celle mekaneninebiyyi belledine amenu en yestagfiru lil mushikin wa lem uli qurb min ba'de ma tabayyana lehum ennahum ashab ashabu'l cehin. Fe enzelallahu ta'ala fi abi talib fe qala li sallallahu aleyhi ve sellem inneke la tehti men ahbabte walakinallaha يهtimen yasha u ve hu alimu bilmuhtadin Evet. Aslında bildiğimiz bir rivayet, bildiğimiz bir rivayet. Okuyalım senedini. Evet. Okuyalım senedini. Bana Harmele Tübnî Yahya et-Tucîbi Şimdi e, imam Müslimin hocası bana diyor bakın burada demek ki kendisi var kendisi var. O mecliste ya da başkaları var ama hocası özellikle onu ne yapıyor? Evet. İşareten ona rivayet ediyor. Harmele tübünü Yahya et-Tucubi hocası İmam e, müstimin ismi Harmele, babasının ismi Yahya et-Tucubi yani e, lakabı. Evet ona bize Abdullah bin de haber verdi. Meşhur bu da. Dedi ki bana Yunus Evet. İbn Şihab'dan naklen. Kimmiş Yunus? Yunus bin Zeyit Yunus bin Zeyit İbn Şahab İbn Şahab el -Zühri. evet demiş ki bana Said bin El Müseyyeb babasından naklen rivayet eyledi. Evet Said bin El Müseyyeb Müseyyeb de okunuyor daha çok Müseyyeb olarak okunuyor e, meşhur e, tabiinden ki babası <gülüyor> El Müseyyeb'ten e, ne yapmış rivayet etmiş babası ne demiş babası şöyle demiş Abu Talib'in ölüm yaklaşınca sallallahu aleyhi ve sellem kimmiş Ebu Talib? İsmi Abdulmenâft'tır. İsmi künyesinden ibarettir diyenler olduğu gibi İmran'dır diyenler de vardır. Yani Abdulmenâft'tır ismi ya da İmran'dır diyorlar. Evet. Ee, Ebu Talip Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu amcası değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu amcası. Evet. Ve yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümeyye bin Muğirey buldu. Evet.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 ya Abdümenaf diyor ismi ya da İmran. Ya künyeden ibaret ya da ismi İmran. Evet devam edelim. Ve yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Umeyye Tebnil Mughira'yı buldu. Evet Ebu Cehil'de dediğimiz gibi Am bin Hişan bin El Mughira. Evet. Resulullah... Kimmiş öbürkü? Onları da okuyalım. Resulullah Abdullah bin Ebi Umeyye Tebnil Mughira'yı buldu. O da kimmiş? Peygamber Efendimiz'in. Halası, halası oğlu. Mekke'nin fethinden evvel Müslüman olmuş. Evet. ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey amca Allah'tan başka ilah yoktur de. Bu kelimeyi söyle ki onun sebebiyle huzuru ilahide senin lehine şehadet eyleyim dedi. Evet. E, burada dediğimiz gibi e, senere şöyle bir bakalım. Harmele 1, Abla İbni Web 2 Yunus 3 İbni Şahap 4, Said 5 Babası Altı, o kanalla ulaşıyor. Altılı bir ne Rivayet Südasi. Evet. Tabi e, burada e, El müseyyeb bunu doğrudan e, olay olarak aktarıyor. Olayı bizzat görmüş mü yoksa başka birinden duymuş mu? Bu konu hakkında ne yapacak? Bilgi verecek aslında birazdan. Verdiği zamanda ne yapacağız? Göreceğiz. Heh. Peygamber aleyhissalatü vesselam mevcut. Evet amcası evet, Ebu Talib'e ölüm Ne yapmış? Gelmiş Canı çıkmak üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kendisinden Kelime-i getirmesini istiyor ki Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Dedesinin yani Ebu Talib'in babasının Vefatından sonra Sahip çıkan ney? En önemli isimlerden Bir tanesi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 Şu rivayet bile Şiaya bir reddiyedir. Şia peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın soyunun ta İsmail'e kadar hep müminlerden, muvahitlerden oluştuğunu iddia etmiştir. Yani amcaları, dedeleri ta neye kadar? Hazreti evet, Hazreti İsmail'e kadar. Halbuki biz şunu biliyoruz ki peygamber Aleyhissalatu vesselam soyundan bahsederken soyunun muvahit olduğundan bahsetmiyor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 Bundan kasıt muvahit olmaları aynı zamanda mümin olmaları, hanif olmaları, imanlı olmaları. Tabi vahteti vücut görüşü de kısmen buna ne yapmış? meyletmiş işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın annesini babasını da ne görmüşler, Müslüman. Müslüman görmüşler. Bu meyanda. Şimdi bu bize şunu gösteriyor, bize şunu gösteriyor. Yani.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 Ama yani Şia işi o kadar büyütmüş ki işin içine neleri de katmış amcaları vesaire onu bunu da katmış. Bu bir kere yanlış. <gülüyor> kaldı ki, kaldı ki. Kaldı ki yani Şia'nın bu itikatta olması peygamber ailesi vesselam'a hangi mekremeyi kazandıracak? İşte işte peygamber ailesi vesselam'ın bütün neleri, babaları, başka dedelerinin neleri nedir? Muvahit'tir, mümin'dir. Ama şimdi yani bunu neye göre söylüyorsun? Sifa kelimesine göre söylüyorsun. İyi de o kelime zinadan olmama demek. Şimdi alalım bu rivayeti. Şimdi annesini babasını cehennemde görmesi çok da önemli değil. Onu bir şekilde teyir edersin. <gülüyor> Ama bak burada amcası ne diyor? Açık net. Diyor ki ey amca la ilahe illallah de. De ki Allah'ın ne yapayım sana? Şahitlik. Şahitlikte bulunmayın.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 Bidayeten kendisinden geldiği zat. Ya işte Azer onun babası değil de amcasıydı. İşte o dönemde işte amcaya baba denirdi. Ya baba yarısı denirdi ama baba denmezdi. Li ebihi Azer ediyor. Açıkça söylüyor. Heh. Yani bunlar şey değil yani man kısa değil eksiklik değil Nuh Aleyhisselam'ın hanımı. Yani bunlar eksiklik değil bunun örnekleri çok. Yani buradan bir yere varmak ne değil?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 Ebu Leheb'e, Ebu Cehil'e ve diğerlerine karşı he, varacağı en son nokta ne olursa olsun onu göz alarak koruyan bir insan ne olacak şimdi? Yani Hazreti Ali'nin babası değil mi? He, Hazreti Ali'ye davrandığından daha iyisin davranmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Ali'nin annesi bazen kocasının bu yaptığını anlam verememiştir. Hazreti Ali'nin annesi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 sormaya başlamış. Sorgusunu meleklerin o almaya başlamış yani. İş terse dönmüş. Ya, i̇ş terse dönmüş yani. Ya bunu kim naklediyor? Bunu nakleden kim? Bunu nakleden kim arkadaşım? Yani bunu nakleden kim? Ha. E yani hal böyle. Halbuki e bak açıkça işte Peygamber ve sellem diyor ki nehi sürece istifarda bulunmaya devam edeceğim. Yani demek ki yani Peygamber ve Vesselam'ın bu konuda açık bir nehi ne değil? Mevcut değil. Kur'an peyder peyini o da peygamber olarak bir takdir hakkı var onu kullanıyor. Çünkü böyle bir adamı bugün biz görsek şu diyelim ki işte sistemde, düzende İslam bu kadar müdafaa eden ama ne olmayan? Mümin olmayan herhalde elini ayağını öperdik değil mi? Yani öperdik. Elini ayağını öperdik. Adam düşünün yani Allah Resulü'nü her türlü fitneye, her türlü irtiyale her türlü neye?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 He anlaşılabilmesi için işte bab başlığı ile alakası o. Yani o gargaraya kadar, o sekerati mevte kadarki durum. E geldi adam. E peygamber de böyle dedi. Yok dedi ben Abdülmuttalib'in din üzereyim. E bunun üzerine peygamber efendimiz de yasak gelmediği sürece, Allah yasaklamadığı sürece istifara devam edeceğim dedi. ha. Ne diyor şimdi Allah Azze ve Celle? Diyor ki eğer müşrikse ki cehennemlik olduğu da anlaşıldıktan sonra diyor akraba bile olsa. Açık işte net.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 Tevfik neydi? İman etmeye vesile olma. Bu sadece kimin elinde? Allah'ın Allah elinde. Bir de irşat var. Yani doğru yolu ne yapma? Lâ Gösterme. Mi? Şimdi burada şimdi iki rivayet, iki ayet var. Bu iki ayetin lafzına bakıyoruz. La men ahbet. Sevdiğine ne yapamazsın? Hidayet veremezsin. Onu hidayete erdiremesin. Ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim diyor bir ayet-i kerime. Dedi. Muhakkak sen dost doğru yola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 zannetmediğim halde, kötü olduğunu bildiğim halde doğruya çağırırım. Yani ne? Yanlış olan doğruya. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'da böyle bir ne yok arkadaşlar? Masum. Masum. He. Yani hal böyle olunca bu iki ayet birbirle ne yapmıyor? Çelişmiyor. İşte başta söylediğimiz bidayetinde söylediğimiz hutbe Hacı men yehdillah felah mudillela.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 Bu hadisi Buhari, Müslim ittifakla Said bin el-Müseyyib'den tahric etmişlerdir. Hadisi Said babasından rivayet etmiştir. Lemma hadarat eba Talib el-vefatu cümlesinin asır manası Ebu Talib'e ölüm geldiği zaman demek ise de burada ölümü yaklaştığı, ölüm alametleri görülmeye başladığı zaman kastedilmiş. Evet. Çünkü ölüm ağlına hal ihtizar derler ki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 bu mütala doğru görülmemektedir. Evet. Zira Teala Hazretleri ve leyseti tevbetü lillezine ya'melune seyyiyati hatta iza hadara ahadahumul mevtuh ahadahumul mevtuh kale inni tubdul alem Evet. Ayeti neymiş? Bütün bütün kötülükler işleyip de içlerinden birine ölüm geldiği vakit şimdi ben tövbe ettim diyen o kimseler için tövbe yoktur. Evet anladık değil mi? Yani hayatı boyunca kötülükleri işlediği ölüm geldi. Ondan sonra dedi ki ben şimdi tövbe ettim. Yani işte o gargara hali. Ha. ayeti ne yapıyormuş? Buyurarak Buyurarak. Evet. Can çekiştirmekte olan bir kimsenin imanı kabul edilmeyeceğini sarahaten bildirmiş. Sarahaten açıkça. Aynen. Evet. Aynen bildirmiştir. Evet. Binaen aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde bulunan bir kimseye iman teklif etmez. Anlaşılıyor ki bu konuşma esnasında amcası henüz koma halinde değil mi? Gargara'nın öncesi. Evet. Zaten Ebu Talib'in peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşması da koma halinde olmadığını gösteriyor. E Abdülmuttalib'in dini üzereyim diyor ya yani demek ki şuuru da ne? Yerinde. yerinde. Evet. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcası Ebu Talib'in iman etmesini son derece arzu ediyor. Burada olayın kritiğini yapıyor. Evet. Tarihi vakayı anlatıyor bize.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 Bu üç sene zarfından Müslümanların ve dolayısıyla Ebu Talib'in çekmediği zahmet ve mihnetler kalmadı. Mihnet, belalar. Mihne, bela. Mihnetler çoğul. Mihen, evet. Belalar, musibetler, afetler, evet. Hatta ağaç yaprakları yemeğe mecbur kaldılar. Fakat Ebu Talib, canı gibi sevdiği birader zadesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşmanlarına teslimi bir an hatırına bile getirmedi. Nihayet Kureyş, ahitnameyi kendileri yırtarak boykotu kaldırdılar. Ancak Şi Şib'deki Şib'deki Şib'deki mahsur, mahsur hayattan kurtulduktan birkaç gün sonra Ebu Talip vefat etti. Ki hanımı da vefat etti. Ölüm yılı biliyorsun. Hüzün yılı. Evet. Ondan üç gün sonra da Ümmü Müminin Hazreti Hatice radıyallahu anha dünyadan gitmişti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sene Ahul hüzün, keder yılı namını vermişti. O zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşı 50'yi doldurmak üzere idi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bu derece emek ve hak bulunan amcasının ebedi saadete ermesini istiyordu. Bunun için ise Müslüman olmak şarttır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasını görür görmez şehadet tavsiyesinde bulunması bundandır. Vahidi'nin Musa bin Ubeyde'den tahrir ettiği bir rivayete göre Ebu Talib ölüm döşeğinde düşünce Kureyş kardeşinin oğluna haber gönder de sana şu söylediği cennetten şifa bahş olacak bir şeyler yolasın demiştir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber yollamış. Peygamber Efendimiz şüphesiz ki Allah o cennetin yiyecek içeceklerini kafirlere halam kılmıştır buyurmuş. Net görüyor musunuz? Yani Kureyşler halaya diyorlar. Diyorlar ki işte ne yapsınlar? Senin sabrına şifa olacak bir şey getirsin. Ama sana değil mi? He. O da ne yapıyor? Haber yolluyor. Ama ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Cennete gelince diyor onun yiyecek içecekleri kafirlere nedir? Haramdır. Net. Cevap belli. Evet. Sonra Ebu Talip'in yanına giderek ona İslam'ı arz etmiştir. Ebu Talip şu cevabı vermiş. Eğer bu şehadet sebebiyle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 Salibi'nin rivayetine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talibe Ey amca muhakkak üzerimde en çok hakkı olan ve bana en büyük minnet ihsan eden insan sensin. Hiç şüphe yok ki üzerimde babamdan da ziyade hakkı olan sensin. Şimdi bir kelime söyle ki kıyamet gününde onun sebebiyle şefaatim sana vacip olsun demiştir. Evet. Tabi e, burada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 güçlü olduğu yani kanaatinde değilim. Evet. Ve yuidu tilkel makalete ifadesi bütün asıl nushalarda bu şekilde rivayet <gülüyor> edilmiştir. Ve? Ve Ebu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o sözü tekrarlıyordu manasına gelir. Ancak Kadı İyas bir nushada ve yuidanu ve yuidani lehu şeklinde gördüğünü ve bu rivayetin daha muvaffak olduğunu söylemiş. Yani e, ne yapıyordu? He. Yani devam et bu takdirde mana. Bu takdirde mana Ebu Cehil ile İbn ebi Umeye söylediklerini tekrarlayıp durdular. Yani Peygamber böyle diyordu. He, onlar da Ebu Cehille evet İbn ebi Umeye'de ne yapıyordu? Sen e, Abdul dininden dönecek misin cümlesini tekrarlıyorlardı. Binusada da böyle görüyor. Çok da bir fark yok arada. Çok da bir fark yok arada. Evet. Çünkü ilkinde zaten Peygamber arz ediyor onu tekrarlıyor. Evet, devam edelim. Hı. Hatta hum, milleti Evet. Nihayet Ebu Talip onlara son söz olarak kendisinin Abdin dini üzere olduğunu söyledi. Ifadesi en güzel avatlar konuşmalarından bir. Yani başkasının mahuş bir sözünü nakleden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 Çünkü, çünkü İbni İshak'ın rivayetinde Abbas peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey kardeşim oğlu senin amcana arz ettiğin kelimeyi onu gerçekten söylediğini işittim dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ise ben işitmedim cevabını verdiği zikredilmektedir. <gülüyor> yani bu ihtilaflı dedi bu zayıf rivayet zaten ama Abbas diyor ki ben işittim diyor ama peygamber efendimiz de ben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 Kabul edilirdi ki yani bu rivayet zayıf olunca zaten bunun üzerinden ne yapma bir hüküm çıkarmadı mevzu bahis değil bu rivayet zaten İbn İsa'nın siyretinde geçen zayıf bir rivayet tam çok zayıf bir rivayet seneden yani itibara alınması ne değil mümkün değil hele böyle Buhari Müslüman rivayetinin karşısına çıkması da ne değil zaten ne mümkün kaldı ki zaten he, e, Müslüman olduktan sonra söylediğinde zaten bilmiyoruz abbasın hal böyle olunca zaten kendi içinde istilal çürük evet tembih Kelam ulemasının da beyan ettikleri vecihle Ebu Talib'in iman etmediğine kail olmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gücenmesine sebep olabilir. Binaenaleyh bu bapta en ihtiyatlı hareket bu meseleye dil uzatmamaktır. Yani bu meseleyi ele almamaktır demiş. Ama işte İmam Buhari, İmam Müslim, işte Ebu Dağub, Nesai, Tirmizi İbni Mace, ve diğer bütün muhaddisler hiç de ne yapmamış kelam ulamasının nazar itibara aldığı bu meseleyi nazara itibara almamışlar rivayetleri açıkça bize ne yapmışlar nakletmişler şarihlerde bunu ne yapmışlar açıklamışlar su gelince teemmüm bozulur nas gelince hüküm kıyas ne yapar ortadan kalkar yani bunlar e, tabi temenniler aynı gerekçeyle peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamın anne babasını suiti daha sonra ihya ettirip diriltmiş, bir iman ettirip öldürtmüştür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 dirilecektir hani biz bunu cehalet mazerettir rivayetiyle alıyoruz ya sayi bir rivayet. Efsane i̇şte onlar da ehli fetrettendir dese o zaman Müslüm rivayetini ele alamıyor çünkü cehennemde gördüm diyor Allah ehli fetretten olan ne yapmaz cehenneme atmaz. E cehennemde yandılar yandılar sonradan Allah oradan çıkaracak diyorsan e bu da zaten veci itibariyle ne olur sakat bir istiller olur yani bunlar. Bu anlamıyla tartışılması belki de doğru olmayan meselelerdir. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin babasını cehenneme atma meraklısı değiliz. He? Öyle de anlaşılmasın ya da amcasını Haşa kella. Niye öyle bir merakımız olsun ama rivayetler böyle. Hatta İmam-ı Vanife Fıkıh-Ekber ki Molla Ali'l-Kari'nin bütün şerleri bunu gösteriyor. Kitap da yazmış. Ma ta ebevahu ala kufrin demiş. Bir rivayette ala cahiliyetin bir rivayette ala şirkin.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 Alalım bu rivayeti 40'ı da. İki kale, rivayeti diğer derse bırakalım. Evet. Kale el imamu muslimu rahimahullah ve haddesena ibrahime ve abdubnu humeydin abdubnu ve evet. abdubnu abdul-rezzak kale akbarana, akbarana ma'merud ma tahvil kale ve Hasan hasenu elhulvani ve abdubnu humeydin ve, kala, ve yok Gala Ve var mı yani, sizde ve yok. yok ben göremiyorum Ben de aynı yani Musa'ya yok bakıyorum ee, Gala başında yok mu? Yok Gala ha, ha. hmm. haddesene Yakub Ve huvudnu İbrahim ebni Sa'di Gale Haddeseni Ebi Ansarihin kilahuma Aniz Zühri Bihezel isnadi Mislahu gayre enne hadise salihin imteha indel qavlihi indel qavlihi fe enzelallahu azze ve celle fihi ve lem yeskuril ayeteyni ve kale fihi ve yeudani fihi tilke makaleti ve fihi hadisi ma'merin mekana hadihil kelimeti felam yezala bihi evet, oku senedi bize İshak bin İbrahim ile bin Humeyd Rivayet. etti. Yani, yani İmam Müslim aynı tabakada şeyhinden almış bunu arkadaşlarıyla birlikte. Bir İsak bin İbrahim, diğeri Abdül Humeyd. Abdül meşhur müsnede olan. Kimmiş İsak bin İbrahim? Numara da karışmış. Evet. Evet. İsak bin Rahuye Rahavî, Ebu Yakub İbn İbrahim el-Mervizî. 161 BC tarihinde doğmuştu. Evet. Tabii e, buna 131 buna e, evet bu 132 demiş Halbuki bu yanlış olmuş. Evet. Evet evet 132'ye 130 diyecekti. Evet. Evet. Evet dur bakalım bir. Evet, evet, 130'a 132 demesi lazımdı. Evet evet. 130'a 132 demesi lazımdı. de Evet hepsi karışmış bunların. Bunları tavsiye edelim. 130'a 132 diyelim. Değil mi? metinle Evet, dipnot, dipnot. yani bunu karıştırmış e, matbaa. Yani müelliften değildir bu. Dizgidendir. 132 var ya? Evet, en altta. Onu 130 yapın. 131 olması lazım. Evet. 130, 130 Evet, evet. 130-132 olması lazım hocam. En üstteki İshak bin İbrahim. Şimdi hocam? bir dakika. Bize İshak bin İbrahim. Hadisteki metinde İshak bin İbrahim var. Evet. Evet. 130 demiş Abdürezak bin Hemman vermiş. Hayır yanlış o. Bir sonra Mamer. Alttaki 132-130 yapın. En alttaki 132'yi. Sonra 131 demiş. 130. Abdurrezzak 130'u 131 yapın sonra Mamer demiş 132, 131, 132 yapın şimdi düzelt. evet evet bak kitabı da tavsiye ediyoruz bu vesileyle işte evet şimdi ona göre oku yani en alttaki 130, ortada 131, üstte 132 öyle mi hocam? yok en alttaki 130, en üstteki 131, ortadaki 132 Evet, okuyalım. İsa bin Rahuye Rahaveh, Abu Yakup İbn İbrahim El Mervezi, 161. yüzyılda tarihinde doğmuştur. Muhatteslerden fukaha olan bir zattır. İmam Şafii mülâki olmuş, onun yüksek kadrini takdir etmiş. Onunla münazara da bulunmuştur. Tabii İsa bin Rahuye Rahaveh de. Neden hadisçiler Rahuya, lugat lugatçılar Rahaveh, Sibeveh gibi aynı. Ha, o şeyle terkli okurlar. Evet. Devam edelim. İmam Şafii'nin Musannafatını Mısır'da yazıp cem etmiştir. İmam Şafii'nin ashabından sayılmaktadır. İmam Ahmed bin Hanbel demiştir ki, İbn Raha'yı bizce e imme-i Müslimindendir. Yüksek bir imamdır. Ondan daha fakir bir zat Bağdat köprüsünden geçmemiştir. Hafızasında 70 bin hadisi şerif var idi. Hadi, hadise dair olan kitabı Müsnedi pek muhteberdir. Kendisi Hüsnedibni Rahuya diye mevcut matbu. Evet. Kendisi Irak, Hicaz, Yemen, Şam taraflarında seyahat eden Sufyan bin Ederek Erim, seyahat ederek Ederek Sufyan bin Uyeyne gibi zatlardan hadis ahzetmiştir. Kendisinden de Buhari, Müslim, Tirmizi ve Buhad Davud, Nesai, Ahmet bin Hanbel gibi büyük muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. 238 Hicri yılında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 Kendisinden Hı. İmam Ahmet, İshak bin Rahavey, İmam Yahya bin Mahin, Zühli, Ahmet bin Salih, Remadi ve diğer o tabakada bulunan hadis hafızları rivayete bulunmuşlardır. Kaynaklar Zehebi, Tezkiyretül Hufaz, İbn-i Saad, Tabakat, Cilt 5, sayfa 546. Değil mi canım? Evet. i̇bn Hacer, Tehzip, Cilt 6, sayfa 311 ile 315. Hazreci, Hulasatü Tehzibül Kemal sayfa 201. Görüyor musunuz kaynakları da gösteriyor. Yani o döneme göre yapılmış çok iyi bir çalışma. Allah razı olsun. Evet yani o döneme göre zaten evet evet yani o göre yani o döneme göre yapılmış çok iyi bir çalışma. Evet heh. Peki Abdurrezzak ne demiş? Bize kim Mâmer? Yani hocam rivayet etti, haber verdi. Kimmiş Mamer? Mâmer bin Raşid ebu Urvetel Ezdi. Deh kabilesinden Abdullah bin Abdülkuddus'un köle iken İslam'ın kendisine sağladığı mevali evet ha. sayesinde tahsil ile yetişip imam derecesine yükselmiş bir zattır. Basra'da doğup büyüdüğü halde Yemen'de ikamet eylemiştir. İmam İbn Şihab ez-Zühri, Katade, Amr bin Dinar, Ziyad bin Alaka, Yahya bin Ebi Kesil, Muhammed bin Ziyad Cemhi cevhi gibi e, imme ı Tabii'inden hadis-i şerif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 <Gülüyor> Devam edelim. <Gülüyor> Gibi ehin tabiinden hadis yani tabiîn imamlarından evet hadis. hadisinden de İmam Sufyan bin Uyeyne, Süfyan es Abdullah bin Mubarek bunder İbni Uleyye, Yezid bin Zürey Zürey Zürey Abdül hmm. bin Abdül Ala Hişam bin Yusuf Abdurrezzak bin Hemmam gibi e, imme-i kiram hadisi şerif ahz ve istima eylemişlerdir. İmam Abdülvahib bin Ziyad diyor ki, Mamere i̇bn Şah şihab -e Zühri'den hadis ilmi nasıl tahsil eyledin dedi. O da ben tahiyyede bir kavmi kölesiydim. Beni Medine-i Münevvere'ye kumaş almaya gönderdiler. Medine'ye vardım. Hemen bir eve indim. Bir de gördüm ki insanlardan bir şey insanlar bir şehitten hadis-i şerif dinleyip sonra onu arz ediyorlardı. İşte ben de onlarla öğrendiğim hadis-i şerifleri arz eyledim dedi. İmam İbn Şihabe Zühri 154 154 yılı Ramazanında İhtiha Darbaka eylemiştir. Rahimullah. Evet. Kaynaklar İbni Sa'd Tabakat Teski Zehbi tezkiretü bu'l-vas haziji Kulasatü tezhibil kemal. Evet İbn-i Şah hakkında da bilgi vermiş. Çünkü senette İbn-i da yukarıda ne yapıyor? Geçiyor. Ve tahvil var şimdi. i̇mam Müslim şeyhini değiştiriyor. Evet kimden alıyor? Bize. Hasan el-Hulvani ile Abd bin Hümeyt dahil var. Yani şimdi yukarıda İsak bin İbrahim ile Abd bin Hümeyt'ti. Burada Abd bin Hümeyt kaldı. Yerine diğer İshak'ın yerine kim? Hasan el-Hulvani. Dediler ki ikisi de evet. Bize Yakub ki İbni İbrahim bin Sattır rivayet yani etti. İkisine de Yakub. Kimmiş bu Yakub? 133'te vermiş bunu. Ha? Ebu Yusuf, Yakub bin İbrahim bin said Zühri el-Medeni, kütüb imamlarının kendisinden hadis-i şerif tahriş, et, tahriş ettikleri imam hafız Hadis Ebu Yusuf, Yakub bin İbrahim, Abdurrahman bin Avfuz Zühri'nin torunlarındandır. Babası Sa'dan Asım bin Muhammed-i Ömer'i Zühli'nin kardeşi oğlu Muhammed şube ve imam Nes gibi ecilleden hadis-i şerif ahz ve istima edilmiştir. Kendisinden İmam Ahmet bin Hanbel Rahimehullah, İshak bin Rahavey Abd bin Humeyt İmam Müslüm'ün şeyhi Zehli gibi e, imme hadis kendi kendisinden... Zühli, Zehli mi yazmış? Evet. Zühli Evet Evet Sonra Bağdat'tan çıkarak Meğmun'un veziri Hasan bin Seh'nin oturduğu Vasıp ciğerinin civarındaki dağ ile şehir arasında akan Femiz Sol adlı nehrin kıyısında Kâşhanesi'ne giderek orada yaşamış ve orada Şevval 208 Hicri senesinde dar ahirete ir irtihat etmiştir. Kaynaklar İbn-i Cad, Tabakat, Zehbi Tezkirat-ı Hufvaz, Hazırcı Tehsibi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 Ebu Muhammed Salih bin Kaysan'dan ne yaptı babam bana? Rivayet etti. Devam edelim. Salih ile Mamer'in hepsi de. Şimdi yukarıda Mamer dedi sonra tahvile geçti. Burada sonra Salih dedi. Heh, hem Mamer hem de Salih kimden rivayet etmiş? Zührü'den. Multakal isnad, Müşterek. Yukarıdaki diğer senette birleşti. İbn-i Şahab -e Zühride birleşti senet. Anladık mı? İbn-i Şahab birleşti. İbn-i sonrası aynı rivayeti. İbn-i Şahab Said bin Müseyyep'ten o da babası Müseyyep'ten. Anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? İbn-i birleşti. Ama bakın İbn-i giderken ne böyle ee, çeşitli ee, tariflerden gidiyor. Zenginliğe bak zenginliğe. Hoca bolluğu. Hoca bolluğu. Şeyh bolluğu var he Şimdi adam bir tane bulamıyor. Bir tane bulamıyor. Görüyor musunuz? Heh. Şimdi he. Kimden? Evet, Zühri'den nakletti. Aynen bu isnatla bu hadisi mislini rivayet etti. Benzeri. Yani demin ki ilk rivayet. Şab İbn Şahbe Zühri, evet, o kimden? Said bin Müseyyep'ten. Said bin Müseyyep babasından değil mi?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 o yani Mamer le. Yunus nasıl rivayet ediyordu? Sözü tekrarlıyordu diyor ama kimin tekrarladığını bilemiyorduk. Hani Kadı Yazda Binus'a da gördüm diyor ya. He, yani Ebu Cehil ile e, İbni Ebi Ümeyye e, evet. o ne yapıyordu? Tekrarlıyordu diyordu ya. He, burada açıkça Salih diyor ki evet Ebu Cehil ile.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 Muammer hadisinde ise bu cümlenin yerinde onlar Ebu Talib'in yakasını bırakmadılar cümlesi vardır. Muammer ise Salih'ten farklı olarak Salih diyordu ki Ebu Cehil ile Abdullah'u söz tekrarlıyorlardı kime Ebu Talibe. E. Muammer ise diğer Yunus rivayetinden de farklı. He. Ne diyor sadece onlar Ebu Talib'in yakasını bırakmadılar yani illa bunu söyle söyle yakasını bırakmadılar şeklinde. Ama Yunus rivayetinde ne bu var ne bu var söz tekrarlıyordu tekil siga ile kim yani sanki peygamber tekrarlıyordu hmm. anladık değil mi bakın bu farklılıkları ne yapıyor bize burada veriyor tabi bunlar arkadaşlar ince işler ee, rivayetlerimiz çok yok ee, hemen alalım bu babu bitirelim yani e, kısa kısa hemen geçelim şimdi burada ne yaptık ha, Said bin Müseyye rivayetini bitirdik en sayılık Ebu Hurey rivayetine döndük diğer iki rivayet evet Alalım hemen. Alal İmamu Müslimun rahimehullah hadesena Muhammed bin Abbadin ibn Ebi Umara. Kâle hadesena Mervan an Nezide ve hu kebisan an Ebi Hazimin an Ebi Hurayrate kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ammihi "İndel mevt kul la ilaha illallah eşhedulke biha yawmal kıyameti."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 Ömer hocası ona ne yaptı? Rivayet etti. Bize yani dediği diğer arkadaşları da mevcut. Evet sonra dediler ki bize Mervan Yezid'den ki İbni Keysan'dır. O da Ebu Hazim'den. Kimmiş Mervan? Kimmiş Yezid? Evet. Mervan bin Muaviye el Fezari. Evet. Kimmiş Yezid? Ebu İsmail Yezid bin Keysan. Hufeli'dir. Yalnız Müslüm'ün ravilerindendir. Evet. He. Bize Mervan Yezid'den. Yani Mervan Yezid bin Keysan'dan. Evet. O da Ebu Hazim'den. Kimmiş o? Ebu Hazim Selman el Eşka'i. Ömer bin Abdülaziz zamanında irtihal eylemiştir. Yani ahirette tabii. Orada bir irtihal deyince düşünmüş sanki ahirete irtihal eylemiş. Ha. Ha. şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ha. O da kimden Ebu Hureyre'den. Laptan evet, etti. Muhammedle İbn Ömer 1, evet, Mervan 2, Yezi 3, Ebi Hazim 4, Ebu Hureyre 5. Ha. Şimdi diğer senedi geçtik ama Dias cenide bakarsak bir önceki rivayette şöyle bir bakalım ona da. İsak bin İbrahim 1, Abdin Humeyd de birlikte, Abdurrezzak 2, Mamer 3, Zühri 4, Said bin Musaeyyeb 5, babası 6. Altı. İlk rivayette 6 idi. İkinci kanaldan gidelim. Hasan el Hulvani ile Abd bin Humeyd 1, Yakup 2, Yakub'un Yakub babası İbrahim 3,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 Reddetti. Yanaşmadığından öte. Reddetti. Yani yanaşmadı tamam. Redd veriyor ama biraz yumuşatılmış ifade. Evet. Aynı rivayetin Ebu Hurey rivayetin farklı bir neyi, tariki. Onu da alalım hemen. Son rivayet zaten. Kale'l-İmam-ı Muslim'un rahimahullah, haddesene Muhammed ibn-i Hatim ibn-i Meymuni Kale haddesene Yahya ibn Sa'idin Kale haddesene Yezid ibn-i Evet. Yezid ibn-i da birleşti diğeriyle. An evet. Ebi Hazim Al-Eşca'i An Ebi Hurayrata Kale, kale Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem Liyammihi Kul La İlahe Allah, Eşhedü Leke Biha Yawma Al-Qiyameti Kale Levla En Tugayyirani Tugayyirani Tugayyirani Kureyşul Yekuluna innama Hamalahu ala zalik Al-Jaza'u La-Aqrartu Biha Aynaka Fenzal Allahu innaka la tehti men ahbabte velakin Allah yehti men yasha. Evet, okuyalım senedi. Bize Muhammed bin Hatim bin Meymun rivayet Burada etti. Burada tek bir şeyhinden almış. Ona kimden? Dedi ki bize Yahya bin Said rivayet etti. Kim Yahya bin Said el Kat'tan, okuyalım onu da. Bu Said el Katt'tan meşhur. İbn Kat'tan diyoruz. Evet. Yahya bin Said bin Ferruhud Temimi i̇lm hadis hafızlarının seyidi olan Yahya bin Sait ilk hadis, geçtiği yerde veriyor mesela. Bir daha geçti mi ne yapmayacak bu bilgileri? Vermeyecek. Evet Heh. İbn Salab İbn -i Sal tabakat cilt 7 sayfa 293'te bu Sait künyesi ile künyelenirdi. O sika me'mun derecesi ali ilm hadiste sözü ücret idi demektedir. İmam Zehebi Tezkiretü'r Huffaz'da Hadis-i Şerif hafızlarının seyidinin alemidir Alemidir. Alemidir. Biliriz. Nishanası, nishanetsi. Alemi, Evet. Hah. İsham bin Urve, ve Ata bin Sa'id, Hoseinil Muallim, Husen bin Arak, Hamidut Taahir, Süleymanut Teimi, Yahya bin Saidul Ensali, Ahmes ve onların tabiatında <gülüyor> bulunanlardan hadis hadis aks ve istima dedi. O hususta cidden çok çalıştı. Ondan da İbn Mehdi, Afvan. Müseddet, evet orada ayın düşmüş. Yani el, a, affan, müseddet, evet. İmam Ahmet bin Hanbel, İshab bin Rahavey, Yahya, Ali Yülfellas, İsa İshakül Köseç Muhammed bin Şeddadül Mismai gibi ricel hadisi şerif ahsetmişlerdir. İmam Ahmet bin Hanbel onun hakkında gözlerim Yahya İbni Said'in benzerini görmedi demiştir. Yahya bin de Abdurrahman bana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 Şube ve Yahya el-Kattani. Yani eminleri, yani emin şekilde güvenilecek, dayanılacak zatlar kimler? İmam Malik, Şube ve Yahya el-Kattani'dir demiş, evet. İmam Ebu Said Yahya el-Kattani hicri 120 yılında doğmuş, 198 hicri senesinde Safer'inde. Safer'inde dar baka darbaka elemiştir. Rahimehullah. Evet. Kaynaklar İbn Sal tabakan İmam Zehbi Teskiretul Hubb Hazreci Hulasatü ve Tehzi bil Kemal, Cehdü Tadil'deki şiddetine ve hadis alimlerin onun hakkındaki hükümleri için Abdulhay Hay Errefu ve Tekmil Filzehi ve Tadil Abdul Fetha Abu Budda neşri sayfa 170 ve devamına bakıyoruz. Eki o dönemde bunu Abdul Abdul Fetha Abu bu kitabı yeni neşretmişti yani e, yeni öldü işte öleli işte 9-10 sene Nasıl? oldu olmadı ha yani.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 bu hadis bu hadis bütün esas nushalarda ve bütün ravilerin nakillerinde innama hamelahu ala zalikel ceza'u şeklinde rivayet olunmuştur ancak lügat alimlerinden zemahşerinin de dahil olduğu bir cemaat bu ibarenin innama hamelahu ala zalikel hara'u evet. olacağına kaydettiler hara zaf ve gevşeklikte yani vardır. ceza seni buna taşıyan ancak korkuydu ama zemahşeri diyor ki hayır bu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 Evet, devam edelim. Laqarrartu biha aynaka cümlesinin manası salebe göre muradını yapardım manasına gelir. Çünkü Arap'lar akarrallah aynak. Evet. Sözünü Allah muradına erdirsin ta ki nefsi razı olsun ve gözü karar kısın da başka bir şey göz dikmesin manasında kullanırlar. Esmaiye göre ise bu sözün manası Allah gözünün yaşını soğutsun demektir. Zira sevinç sebebiyle akan gözyaşı soğuk olur. Bazıları bu sözün manası Allah ona sevindirecek bir şey göstersin demektir. Mutalaasında bulunmuşlardır. Evet yani hulasası Arapçada bu tür deyimler ha. üç aşağı beş yukarı aynı anlamları ne yapıyor? içeren ifadeler şeklinde kullanılıyor. Çok da arada ne yok fark yok. Evet.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 <gülüyor> 35 sayfa Evet e, Sayfa 213'e kadar okuyun 45. rivayete kadar okuyun 213'e kadar gidebilirsek gidelim. Sayfa 213'e kadar okuyorsunuz 213 Sayfa 213'e kadar okuyorsunuz Evet kısaca bugün İnşallah ifade edeceğimiz bu Önümüzdeki ders devam etmen yine diye subhaneke Allahumme ve bihamdike eşe dönle ayet estağfuruke ve tevbilek